Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, İklim Haber ve Konda Araştırma, Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçmek ve giderek derinleşen iklim krizi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için gerçekleştirdiği anket çalışmasının dördüncüsünü gerçekleştirdi. Türkiye çapında 3634 kişiyle yüz yüze yapılan anket, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı meclis onayından geçirdiği ve aşırı hava olaylarının neden olduğu yangın ve sel baskını gibi afetlerin şiddetlendiği bir dönemde iklim değişikliği algısını irdelemeyi amaçladı. İklim değişikliğinin temel nedenine dair insanların ne düşündüğünü anlamaya çalışan iklim değişikliğine dair düşüncenizi şimdi okuyacaklarımdan hangisi daha iyi açıklıyor sorusuna katılımcıların %75'i insan faaliyetleri sonucu şeklinde yanıtlarken %25'i ise doğal bir süreç şeklinde cevapladı. Geçtiğimiz yıl katılımcıların %71,4'ü iklim krizinin insan faaliyeti sonucu olduğunu düşünüyordu. İnsan faaliyetleri ile iklim krizi arasındaki bağ konusunda yurttaşların farkındalığının biraz daha arttığı söylenebilir. Araştırma aynı zamanda iklim değişikliğinin, Türkiye'de toplumun neredeyse 4'te 3'ünün Endişelendiği bir konu olduğunu da gözler önüne serdi. Ankete katılanların %42'si endişeliyim cevabını verirken çok endişeliyim diyenlerin oranı ise %24 oldu. Sonuçlar ayrıca katılımcıların %58'inin iklim krizinin pandemiden daha büyük bir kriz olduğunu ve daha büyük bir tahribata yol açacağını düşündüğünü gösterdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geçtiğimiz yıl aşırı hava olayları şiddetini ve sıklığını arttırdı. Türkiye'de son yıllarda görülen sel, fırtına, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi düzensiz hava olaylarında iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna katılımcıların yüzde 77'si evet şeklinde yanıt verdi. Bu oran 2019 yılında yapılan çalışmada yüzde 71'di. Geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları nedeniyle ankete katılanlara yangınların nedenleri sorulduğunda ise Toplumun sadece %14'ü iklim değişikliği yanıtını verdi. Yangınlara terör faaliyetlerinin neden olduğunu söyleyenler %36 ile bu soru içerisinde en yüksek orana sahipken %27'si yangınların yanan orman alanlarını imara açma isteği nedeniyle çıktığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi hakkında bilginiz var mı sorusuna %83'lük bir kesim herhangi bir bilgisi olmadığı Cevabını verdi. Sıfır karbon emisyon hedefi konusunda bilgi sahibi olmak üzerinden parti seçmenlerinin onay durumuna bakınca bütün partilerde bilgisi olan grupların bu hedefi daha fazla onayladıkları görülebiliyor. Benzer bir cevap başka bir soruda da ortaya çıktı. Paris İklim Anlaşması hakkında bilginiz var mı sorusunda toplumun sadece dörtte biri evet cevabını verdi. Anlaşmayı bilenlerin oranıyla Meclisin bu anlaşmayı onayladığını bilenlerin oranı ise neredeyse aynı. Halkın %76'sı Paris Anlaşması ve anlaşmanın meclis tarafından onaylandığını bilmiyor. Ancak anlaşma hakkında bilgi sahibi olanların içerisinde mecliste kabul edildiğini bilenlerin oranı ise %71. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için bir açıklama yaptı ve dedi ki bu bir emlak projesi. Araziyi tanıdıklarına sat sonra burayı imara aç birileri para kazansın projesi. Ama İstanbul'a büyük bir külfet, büyük bir zarar. En az 2,5-3 milyon daha ilave nüfus demek. Böylesi bir nüfusu, böyle bir yapıyı İstanbul'un kaldırma şansı yok diye konuştu. Ve ülkenin büyümesinin apartmanlaşmadan değil, Üretimden geçtiğini ifade eden İmamoğlu çok akılcı, çok derin ve geleceği düşünerek hareket etmeliyiz. Memlekette meslek kalmadı. Ben şantiyeleri bilirim, konut işini bilirim. Üç kuşak inşaatçı bir ailenin evladıyım. Böyle inşaat sektörü yönetilmez. Bakın şu an ülkenin geldiği durum. Dünyanın en ucuz şehri İstanbul ama kendi insanına en pahalı şehri dedi. İlaçlar ve medikal ürünlerden kaynaklı nehir kirliliği, küresel ve çevresel sağlığı ciddi biçimde tehdit ediyor. York Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre nehirlerde en fazla bulunan tıbbi ürünler parasetamol, nikotin, kafein, epilepsi ve diyabet ilaçları. BBC'nin aktardığı araştırma dünya genelinde birçok nehri kapsayan inceleme ile bugüne kadar konuyla ilgili yapılanlar Konusundaki en kapsamlı çalışma araştırma sonuçlarına göre Pakistan, Bolivya, Etiyopya'daki nehirler dünyanın en kirli nehirleri. İzlanda, Norveç ve Amazon'da ise dünyanın en temizleri var. İlaç şirketlerinin oluşturduğu tıbbi atıkların nehirlerde nasıl bir etki yaptığı ise hala tam olarak bilinmese de insanların aldığı ilaçların suda çözülmesinin balıkların gelişimi üremesi üzerinde büyük olumsuz etki yaptığı biliniyor. Bilim insanları nehirlerde çözülen antibiyotiklerin ileride antibiyotiğin insanlar üzerindeki etkisinden azaltılmasından da son derece endişeli. Pek çok nehirde aktif evza içeriği tespit edildi. Araştırmada yayınlanan sonuçlara göre nehirlerde yüksek oranda antibiyotik olması ileride bir küresel sağlık riski oluşturuyor.